Ağzı Allah'ı Sami'g Alim, min Rabbi Rajim. Rabbı Ağzıbık minhmezatı Şeyatıin, ve Ağzıbık Rabbı enyhzurun. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Kull Ağzıbı Rabbı Nasi, Malik Nasi, İlahı Nasi. Min Şerl Vesva, Silhx Nasi. اَلَّذِي يُوَسْرِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا sallu ala rasulline Muhammed bu sallu ala şefiayı zulübine Muhammed bu sallu Ala tabi bi ulubine Muhammed bu olmba bagı belagat olmazzi mahzeni fazlasa saadet. Ol Andelibi Gül Zarı Fesahat Muhammed Mustafa'a salevat Allahümme salli ala Siyyidina Muhammedin ve ala al Siyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyi ki nabdû ve iyi ki nesâin. İhtinâs sıraat al-mustaqim, sıraat lâzîn anâmtâ alayhim. Lâjir al-mâdûb alayhim vâlâtallin. Amin ya Muhyi. Bismillâhil Rahmanil Rahim. Ve izgal Musa l-fatâhû. La ibrahu hatta ibloua m Jama al Bahreini aw amziah hukba. F Lema belaga m Jamai binihma nsiyah hutehma. F Ttaxa sibilehu fi al Bahre serab. Ve ve Kerim ve nahnu ala ma qala halikuna ve razikuna ve mevlana min el-shakirina bi kalbin salim cenab-ı hak cibrili Emin, namus ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Muhammedenil mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Hususi ile okuduğum şu ayet-i celilelerinde ki Kehif suresinin 60 ve onu takip eden ayet-i celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim Ve izgale Musa lifetahu la ebrahu hatta ebluğa mecma'al bahreyni ev emziyahukubâ Sadakallahu lazim. Çok aziz ve muhterem müminler. Malumunuzdur ki, içinde bulunduğumuz ay, rebi Evvel Ay. Bu ayın da sonuna doğru yaklaştık. Rebi'ul Evvel Ay'ı, malum daha önceki konuşmalarımda ifade ettim. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme, çok salevat-ı şerife getirmemiz icap eden bir aydır. Bu vesileyle. Salevat-ı şerife çok okunmalı. Salevat-ı şerifeler nedir? Salat-ı münciye var. Salat-ı nariye var. Salat-ı fethiye var. Salat-ı elfi elf denilen, yani milyon kere milyon diye tabir edilen bir salevat-ı şerife var. Bu salevat-ı şerifeler bir takım kitaplarda vardır. Ben şimdi bir yerin yani demeseler ki şuranın reklamını mı yapıyor filan diye konuşmayacak olsalar ben kütüphane adı söylerim. Mesela ben çok bu gibi kitapları ve böyle duaları almak için fazilet diye bir kitabı var gider oradan aldırırım. alırım. Orada yazılan bir takım kitapları da Mesela bakın şurada kürsüde görüyorum. Bu dua ve ibadetler kitabı mübarek gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetlerdir. Bu da orada neşredilmekte. Böyle mübarek gün ve gecelerde efendim yapılacak duaları, yapılacak nafile ibadetleri yazmakta küçük bir cep kitabı insanın yanında çantasında bulunur, bugün ne yapacağım, ne yapmam lazım diye oradan öğrenebilir. Çünkü bir kitap şudur, bir insan her zaman bir müşkil karşısında kalınca hemen onu sorup da öğrenecek hoca bulamaz. Öyle değil mi? Hatta böyle bir hocayı bulsa da yerine göre utanır, sormaktan utanır. Der ki bunu da mı bilmiyorsun diye hatırından geçer mi acaba diye? Öyle mi? Utanabilir. Kitap böyle değildir. Kitapta ne utanılır, ne usanılır. Ne de vakitli vakitsiz, acaba şu saatte arasam da sorsam rahatsız eder miyim? Böyle bir şey olmaz. Kitap bu bakımdan çok mükemmel bir arkadaştır. Çantanda bulunur, öyle mi? Ne zaman aklına gelse, hiç utanmadan, çekilmeden açarsın, bir kere okursun, iki kere okursun, üç kere okur, mutlaka öğrenir, onunla amel edersin. Zaten mühim olan budur. Ben bundan önceki konuşmalarımda hep sizlere şunu söylüyorum. Amel etmeyeceğimiz ilmin bir faydası yoktur. Evet, amel etmeyeceğimiz bir ilmi öğrenmenin de öyle bir değeri yok fazla. Amel etme üzere dinlemeliyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yine Kehif suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Estağfiru billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve lğd sarrfna fi min mesel. Biz insanlara bu Kur'an-ı Kerim'de çok çeşitli meseleleri misalleri anlattık. Yani onların hidayeti için her şeyi Kur'an-ı Kerim'de anlattık. Ama ve kenel insan eksera şeyin cedela. İnsanlar ise mücadele etmekten zevk alan bir varlık. Yani karşı koysa, aksini söylese, karşısındakini yanıltsa bundan haz duyan bir varlıktır insan diyor. Onun için insan böyle cedelleşir, mücadele eder durur. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ayet var ise orada yapılacak cedel değil, itaattır. Geçen de bilmiyorum burada mı yoksa diğer cevaz ettiğim camide mi ifade ettim. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife iken onun yakınında onun meclisine rahatlıkla girip çıkan bir meclis dostu var, ahbabı var. Bu ahbabının bir akrabası ona şöyle diyor, diyor ki emirul mümininden bir izin al da ben de bir huzura çıkayım diyor, ben de bir ziyaret edeyim. Bunun üzerine Hazreti Ömer'in o yakın meclisinin dostu olan zat diyor ki ya emirul müminin benim bir akrabam var sizi ziyaret etmek istiyor, müsaade eder misiniz o da onun hatırına ediyor ama bilmiyor ki huzura gelince ne yapacak? Hazreti Ömer'in huzuruna geldiği zaman o akrabası Hazreti Ömer'e diyor ki Ya emiral müminin bize doğru dürüst bir şey vermiyorsun. Verirken de adalet yapmıyorsun diyor. Şimdi Hazreti Ömer'e böyle bir sözün söylenilmesini düşünün. Adaletiyle dünyada tanınan ve numune gösterilen bir zata çıkacaksın sen. Diyeceksin ki hem doğru dürüst vermiyorsun, bizi bakmıyor, görüp gözetmiyorsun, hem de görüp gözetirken de adalet yapmıyorsun diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer öyle gazaplanıyor ki, Hazreti Ömer gazaplandığı zaman ne yapacağı belli değil, öyle mi? Çünkü Hazreti Rasulullah ne buyuruyor onun hakkında? Ya Ömer sen bir sokağa girdin mi şeytan yolunu değiştirir, o sokakta duramaz diyor. Evet. Hazreti Ömer budur. Diyor ki: "Ya Ömer, sen bir sokağa girdiğin zaman şeytan orada o sokaktan çıkar. Yolunu değiştirir." Böyle bir za. Şimdi Emirül Müminin olarak bakın ne diyor? Akra meclisine aşina olan, mecliste ahbabı olan birisinin tavassutuyla huzura kabul ediliyor. Kabul edilen akrabada ne diyor? "Ya Ömer, sen bize doğru dürüst bakmıyorsun bir şeyler vermiyorsun verdiğin zaman da adalet yapıyorsun diyor. Hazreti Ömer birden celalleniyor ve gazaplanıyor. <gülüyor> o zaman ona tavassut eden yani bir nevi izin alan zat şöyle diyor. Ya emir el müminin. Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki evet iyiliği emret. Kötülükten nehyet cahillerden de yüz çevir buyuruyor. Bu cahillerdendir ya emir al müminin diyor. Evet. Yani söze bakın. Ya emir al müminin Rabbimiz böyle buyuruyor. İyiliği emret. Kötülükten nehyet. Evet. Cahillerden de yüz çevir onlara uyma diyor. Hazreti Ömer'in o gazabı bir anda geçiyor. Ben bu ayete iman ve itaat ederim diyor. İşte Hz. Ömer budur. İşte o günün Müslümanı da budur. Şimdi bir adam ne yaparsa yapsın, ayeti celililer geldiği zaman, hadis-i şerifler olduğu zaman, ben ona itaattan başka bir şey düşünemem. Ne dersin sen bu hususta deyince? Şimdi ne diyeceğim? Ben ayet ve hadise ne diyeyim? İtaat ederim demek lazım insan. Ama biz öyle bir devirde yaşıyoruz ki, Kocayım diye ortaya çıkanların isminin önünde prof'dür, bilmem doçenttir diye bir titr oldu mu? Ayet ve hadise ne diyor? Aklıma mantığıma uyar mı bir bakayım diyor. Sen kimsin? Öyle mi? Aklına mantığın, senin aklın ve mantığın onu anlayacak seviyeye ulaştı ise zaten öyle diyemezsin. Ulaşmadı ise ne anlayacaksın? Onun için Rabbimiz bak ne buyuruyor: Esra'yu bil Ayet Celle, Kehif Suresinin 54. ayeti Celilesidir. Söylediğimiz sözün ne kadar haklı olduğunu anlamak bakımından, o söylediklerimizi amel etmek üzere dinleyeceğiz ve ona itaat edeceğiz. Ve sarraf sarrafne fi hazel Kur'ani, lin nas min kulli biz her şeyi bu Kur'an'da insanlara anlattık diyor Hazreti Allah. Her şeyi anlattık ama وَكَانَ insanı اَكْسَرَ şeyin cedela. İnsanlar ise cedel yapmak, mücadele etmekten haz duyan bir varlık. İtiraz ediyor. Bir yanlışını çıkarsam diyor. Ne olacak yanlışını çıkar? Bir hocayı farz et ki yanlışını çıkardık. Ne kazanırsın bundan sen? Öyle mi muhterem mi? Bundan haz duyulmaz. Bilakis efendim, üzüntü duyulur. Neden benim? Çünkü hoca ne demek? Hoca dini temsil eder aslında. Dini temsil eden insana bir nakise bir noksanlık gelmekten neyi kaybedeceğiz? Bunu bugün için böyleleri düşünmüş. Devri saadette ehli küfür peygamberi böyle müşkül duruma sokmak istemiş. Ehli küfür. Onun için Bakınız, estaizu, biraz daha bir aşağıdaki ayeti celileye bakın. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve ma nürsimül mürselin, biz peygamberleri göndermedik. İlla mübeşşirine ve münzirin, müjdeleyen ve korkutan olarak gönderdik. Peygamberler budur, insanlara müjdeler ve insanları müjde kafi gelmediği zaman korkutur. Bu niye benzer? Şimdi adamlar diyorlar ki Allah-u celal korkulacak bir şey mi? Sevilecek şeydir. Yanlış. O doğru ama onun anladığı manada değil o. Aynen bu şuna benzer. Bir çocuğa der ki baba ve onu terbiye etmek isteyen baba mesul ne der çocuğa? Haydi sana şunu vereceğim onun hoşlanacağı şekilde şunu vereceğim şöyle yap. Bunu vereceğim böyle yap diye çocuğu hoşlanacaklarını ona vaat ederek çocuğun düzelmesini ister düzelmesini ister ama çocuk böyle hoşlanacaklarını vaat ettiğin halde istediğin gibi düzelmiyorsa ne yapar o zaman adam sopanın ucunu gösterir der ki yapmadın mı bak şunları yaparım der yine maksat nedir onu düzeltmektir onu düzeltmektir onun için bizde şairlik ve şairliği ile doğruları ifade eden Ziya Paşa merhum ne demiştir? Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir. Yani nasihat etmeli. Nasihatten uslanmıyorsa onu tekdir, tehdit etmeli. Tekdir etmeli öyle mi? Tekdirden almayanın tekdir ettin, tehdit ettin bundan da almıyor. Hakkı kö ettir demiş. Evet. Onu şiddet şey yapıyor. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri de yani teşbihte hata olmaz diye bir şey vardır. Buna benzer. Rabbimiz ne yapıyor ey kullarım? Gelin işte cennet, işte ahiret saadeti. Bunun için şunu yaparsanız size cenneti vereceğim. Öyle mi? İman edin ahirette sizi ebedi saadete erdireceğim ibadet yapın cennette şuraya koyacağım buyurmuş vaat etmiş bütün kul bunları dinlediği halde düzelmiyorsa o zaman ne diyor dediklerimi dinlemediğin zaman cehenneme atıp yakacağım yani bir nevi cehennem sopası ne yapılıyor gösteriliyor cehenneme atıp yakarım diyor Hazreti Allah onun için cenneti gösterdiği zaman peygamberler mübeşşir adını alıyor müjdeliyor cehennemden bahsettiği zaman da münzir adını alıyor, korkutuyor. Biz peygamberi böyle gönderdik diyor Cenab-ı Hak bunun için. Ama o peygambere ve o peygamberin ümmetinden olan efendim alimlere ve yücadilüllezine keferu bil batil kafirler ise batılla ona mücadele ederler. Niçin yaparlar bunu? li yudhizu bihil hakka akıllarınca hakkı kaydıracaklar hakkı mağlup edecekler şimdi bir memlekette bakıyorsunuz hakkı ortaya koyuyorsunuz küfür ehlini yapıyor çıkıyor hayır o öyle değil olmaz böyledir diye karşı koyuyor çeşitli bahaneler ileri sürüyor maksadı hakkı güya ayağını kaydıracak hakkı ne yapacak bertaraf edecek böyle yapmaya çalışıyor ondan sonra da ona ayet okuyorsun ve takazu ayati Bizim ayetlerimizi ve ma ünziru bizim ahiret hakkında ona cehennemden bahseden ayetlerimizi ve vaatlerimizi vaidlerimizi ne yapıyor? Hüzüve alaya alıyor. Alaya Evet. E alaya alıyor da Cenab-ı Hak ona ne yapıyor? Ceza mı veriyor hemen? Ha onu da açıkça aşağıda Rabbimiz buyuruyor ki bütün buna rağmen Er-Rabbü'l-Gafurü'z-Zülcezu'r-Rahme. Hazreti Allah rahmet sahibi ve gafur bir Mevladır. Lev yu'ahizuhum bima bu eğer onların yaptıklarına karşı hemen ceza verecek olsa, la'atce lehumü'l-azabe, hemen cezayı takbik etmesi lazım. Ama ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bel lehum me'idun. Onların ve cezaları için Mevla'nın tayin ettiği bir vakit vardır. O vakit gelmeden ceza vermiyor Hazreti Allah. Ceza vermiyor. Evet. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu alemde insanları imana davet ettiği zaman inanmamışlar. Hatta Peygamberimiz biraz daha ısrar edince Ya Muhammed eğer söylediğin doğru ve hak ise o bahsettiğin Allah bize semadan üzerimize taş yağdırsın demişler. Bu raddeye kadar azmışlar. Azgınlık yapmışlar. Öyle ya. Olur bazı insanlar azar. Hatta Hazreti Kur'an'ı alır eline yürtmeye kalkışır. Kalkışır. Böylece azar ve tuyan eder. Göstersin Cenab-ı Hak ne yapacaksa bize der. Ama Rabbimiz şöyle buyurmuş. Habibim. Onlar böyle azgınlık yapıyor ama sen aralarında iken ben onlara azab etmem buyurmuş. Sen or aralarında iken ben onlara azab etmem. Seni aldıktan sonra başka. O zaman da şöyle buyuruyor: Bir nevi Peygamberimiz dünyanın sigortası durumunda. Seni aldıktan sonra da hakiki tevbe edenler olduğu müddetçe yine azab etmem. Umumi olarak. Evet. Umumi olarak yine azab ediyorum. Yer yer onlara sıkıntı veririm. Onları efendim yine yolumuz İslam'ın yoluna benim davet ettirdiğim yola dönmeleri için onların başına sıkıntı verdiklerimde olur. Ama onları toptan helak etmem. Çünkü ne vardır? Onların içerisinde peygamber vardır. Şimdi peygamber Ceseden, mübarek cesediyle yok. Ruhaniyeti yine olabilir ama onu görecek göz lazım. Öyle değil mi? Onu görecek göz lazım veya hikmetini anlayacak bir irfan, bir marifet lazım. lazım ha Ne var şimdi? İhlasla tevbe eden, istiğfar edenler var. Onların hürmetine, onların iyiliğini yaygınlaştırıyor Hazreti Allah. Onların iyiliğini. Onun içindir ki Abdülaziz Debba Hazretleri şöyle der. Abdülaziz Debbâ Hazretleri, Abdullah İbni Mübarek ismindeki talebesi nakleder. Buyuruyor ki Abdülaziz Debbâ Hazretleri, öyle insanlar vardır ki, iyilerin yanına gittiği zaman, o iyilerin bereketiyle durumları düzeliyor der. Bakınız, öyle insanlar var ki, iyilerin yanına gidiyor, ben hallerine bakıyorum diyor hatta onun aynen tabiri şöyle iplikleri mor diyor iplikleri mor diyor bakıyorum ipliği mor demek yani onların nuru siyah şey yok nur yok demektir ha. ama bakıyorum bu adamlar iyi bir insanın yanına gittiği zaman oturuyor onun bereketine onun durumu da iyileşiyor diyor ve ondan sonra açıklıyor işte Hazreti Rasulullah'ın cemaati teşvik etmesinin sebebi budur. Cemaatle namaz kılın. Cemaatle beraber olun. İslam cemaatinden ayrılmayın diyor. Cemaatin ehemmiyeti budur. Neden? Zira o cemaatin içerisinde iyiler vardır. Onların meclisinde bulunduğunuz zaman Onlarla beraber dua edince Cenab-ı Hak onların duasını kabul ediyor. Beraberinde yapılan duayı da reddetmiyor artık. Cemaatin ehemmiyeti buradadır. Onun için cemaatle namaz kılın, cemaatle dua edin, cemaatten de hiç ayrılmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatten ayrılan cehalet ölümü üzere ölür buyurmuşlardır. Evet ölür. Çünkü cemaat içerisinde beraber olunduğu zaman orada iyiler var. O iyilerin bereketiyle insanların durumları değişiyor. allah Zülcelal hepimize iyilikler ihsan etsin. İyilerle beraber olmayı nasip etsin. Bu çok mühim bir şeydir. Ha. Onun için bakınız şimdi bu içinde bulunduğumuz ayda Salevat-ı şerifeyi çok okuyup Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendimizden razı etmeye gayret edelim. Yeryüzünde dolaşan melekler vardır. Salevat-ı şerifeler peygamberimizi severek çok sevgiyle muhabbetle salevat-ı şerife okunduğu zaman onu alıp hemen peygamberimize götürmektedirler. Götürmekte. Ve fahri Kainat Efendimiz ondan haberdar olmaktadır. Haberdar olmaktadır. Ve yine Abdülaziz Deppa Hazretleri salavat-ı şerife ne kadar çok okunursa cennet o kadar genişlemektedir buyurur. Abdullah ibn Mübarek Hazretleri talebesi sorar der ki der ki efendim cennetin salavat-ı şerife ile genişlemesinin hikmeti nedir? Şöyle açıklar. Cennet Peygamber Hazreti Muhammeden'in Mustafa'nın nurundan yaratılmıştır der. Onun nurundan yaratılmıştır. Onun için cennetin etrafında melekler vardır. O melekler durmadan salevat-ı şerife okur. Peygamberimizin nurundan yaratılan bütün varlıklar salevat-ı şerifeye hücum eder. Salevat-ı şerifeye. Çünkü, çünkü Peygamberimizin nurunun, nurunun salevat-ı şerifeye karşı böyle bir arzusu vardır. Melekler cennetin etrafında, etrafında salevat-ı şerife okudukça cennet onlara doğru yaklaşır. O böyle genişler, genişler. Ahirette ne zamanki te ilahi tecelliyat olacak o zaman tesbih başlayacak, tesbih başlayacak ve cennetin büyümesi de bitmiş olacak diyor. Hatta hatta eğer Cenab-ı Hak cenneti dünyaya yasaklamamış olsaydı dünyada okunan salevat-ı şerifeler hürmetine cennet dünyaya gelirdi buyuruyor Abdülaziz Deppah Hazretleri. Evet. Dünyaya gelmeye kalkışırdı. Ama Cenab-ı Hak cennete yok. Dünya yok buyurdu. Senin için dünyaya gitmek yok buyurdu. Ve onun için de cennet Peygamberimize salavat-ı şerife ile genişliyor. Gelin salavat-ı şerifeleri çok okuyarak ne diyelim? Salat-ı münciyeyi çok okuyalım. Ama salat-ı münciyeyi de nasıl okuyacağız? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Başında bir defa buna çok dikkat edeceğiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina diye başlamak olmaz ve ala ali muhammed diye mutlaka bunu ilave etmeliyiz ya Rabbi hazreti muhammede ve onun eline rahmet et böyle demektir salaten tüncina öyle bir salat ile ona salat et ki o salat ile biz kurtuluşa erelim biz kurtuluşa ererim o salavat rahmet ile neyden min cemil ahvali vel afat bütün efendim sıkıntılardan ve a dünyevi ve semavi ve arzi arazi afatlardan cenab-ı hak o salavat-ı şerifenin rahmeti hürmetine hepimizi korusun kurtarsın böyle diyor ondan sonra ne diyor Salaten tuncina min jami'il ahval vel afat ve takzilena biha cemi'l hacat. Ona öyle bir rahmet et ki o rahmetin hürmetine bütün arzularımızı yerine getirsin ya gel gelsin ya Rabbi. Bizim bütün arzularımızı yerine getir. Ve tu tahiruna biha min cemi'is seyyiat. O Hazreti Muhammed'e öyle bir rahmet et ki o rahmetin hatırına bizim bütün günahlarımızı da affetmiş olasın Allah'ım diyoruz. Öyle mi? Ve tutahhiruna biha min cemi'i seyyiat. Ve terfauna biha ındeke alet derecat. Burada da dikkat edilecek şey ve terfauna alet derecat değil. Ve terfauna efendim alet derecat. Şey, ee, ya Rabbi bizi öyle o Hazreti Muhammed'e bir rahmet et, ona öyle salat ki onun sayesinde senin indinde, bunu okuduğumuz için senin indinde bizim derecemizi yükselt Allah'ım. Öyle dünyada şu makama bu makama değil, onun ehemmiyeti yok. Öyle mi? وَتَرْفَعُنَا بِهَا اِنْدَكَ alet derece senin ındinde yüksek derecelere bizi çıkar Allah'ım diyor oralara yüksel وَتُبَلِّقُنَا بِهَا Aksal gayye <الْغَيَة> maksat ve gayelerin en sonuna o peygambere olan salevat-ı şerife hürmetine bizi ulaştır Allah'ım öyle mi? maksat ve gayenin en sonuna o وَتُبَلِّقُنَا بِهَا اَقْسَ الْغَيَا Min o aklı en son gayede nedir min cemi'il hayrati hayırların bütün hayırların en son noktasına doğru bizi o salevat-ı şerife ile ulaştır Allah'ım nerede dünyada mı ahirette mi her ikisinde de ne diyoruz min cemi'il hayrati fil hayati bu içinde bulunduğumuz hayatta ve -e, aksel gayet min cemii il hayrati, fil hayati bu dünyada ve ba'd el memat vefat ettikten sonra kabirde ve ahirette öyle mi kabirde ve ahirette çünkü kabirde de yükselme var yükselme var ne ne ile var kabirde amel yoktur dünyada bırakılan sadaka-i cariye bir de tasarruf sahibi, himmet sahibi bir zatın eteklerinden tutabildin ise, kabirde onun teveccüh ve hikmetiyle, himmetleriyle, manevi bakımdan terakki etme ve terfi etme vardır. allah Zülcelal o hakikatlere de ermeyi nasibi müyesser eylesin. Evet, bakınız. Min cemi'il hayrati fil hayati ve ba'del mema öldükten sonra da memat memat ölmek öldükten sonra da bu yükselmeyi devam ettir Allah'ım. Öyle mi? Ondan sonra ne diyoruz? İnneke alâ külli şeyin kadir Sen her şeye gücün yeter Allah'ım. La havle ve la kuvvete illa billâ hilalî lazım. Senden başka efendim güç, kudret sahibi yok. Ancak her şey sana sahip. Senin kudretindedir. Diyecek. Böylece bu ayda Salavat-ı çok okuyacağız. Bir de bu ayın içerisinde, ayın içerisinde miladi bakımdan takvime göre dikkati çeken bir husus vardır. O da nedir? Biliyorsunuz 6 Mayıs'ta ne derler? Hıdır-Ellez derler öyle değil mi? Hıdır-Ellez tabiri halk kültüründe yanlış telaffuz edilen bir şeydir. Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas demektir bu. Onun hakkında da sıhhatli doğru bilgi sahibi olmalıyız. Bakınız Hızır Aleyhisselam hakkında da doğru ve sıhhatli bilgi sahibi olmalıyız. Bu nedir? Bu mevzuda halkımız arasında doğru, yanlış, eksik, fazla bir takım bilgiler vardır. Öyle mi? Bir defa Hızır Aleyhisselam'ın varlığını hepimiz duymuşuzdur. Kimisine de, efendim, Hızır Aleyhisselam vardır, bir sıkıntıya düştüğün zaman Hızır Aleyhisselam'ın insanın yardımına yetiştiği vardır, vakidir der ve bu inanç içerisindedir. Bazıları da, yani biraz da hele kitaplardan okumuş e, manevi bakımdan fazla bir nasibi olmayan da nedir? Yok canım Hızır Aleyhisselam diye bir şey yok. Onlar hep uydurma şeyler. Hızır yeşillik demektir. İşte Mayıs ayında dağlar yeşerir, ağaçlar ye, filizlenir, yaprak açar. Etrafı yeşerince Hızır geldi derler. İşte ortalık yeşerdi demektir diye böyle iddia edenler. Bunun dışında manevi bir zattır, şöyle efendim iyidir, büyüktür demek bunlar yanlıştır diyen o bir takım hoca takımı da vardır. Öyle mi? Ama bazı maneviyat ehli olan insanlar bakarsınız hayır Hızır Aleyhisselam vardır efendim bunun aksini iddia etmek yalandır, yanlıştır derler. Bütün bunları hepimiz duyuyoruz. Duyuyor muyuz, duymuyor muyuz? E peki bu işin doğrusu nedir? Şimdi bu işin doğrusu nedir? Ne şekildedir? Şimdi bu işin doğrusunu öğrenmek için Evvela Kur'an-ı Kerim'e bakacaksınız. Ondan sonra hadisi şeriflere bakacaksınız. Bunun yanında da hem alim hem evliya Allah dostu birini bulursanız onun izahlarına bakacaksınız. Şimdi ben bugün sizlere bu mevzuda çok geniş izahat vermek diye bir şey düşünmüyorum. Uzun bir mevzudur daha evvelki konuşmalarımda da ben bu mevzuları vakti geldikçe açıklamışımdır. Ama kısaca şöyle ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'e göre, Kur'an-ı Kerim'de Kehif Suresi diye bir sure vardır. Kehif Suresi. Yani 15. cüzde Kehif Suresinin 60. ayeti celilesinde Cenab-ı Hak başlayıp aşağı yukarı ee, iki sahifeyi alan iki sahifeyi alan bir izahat vardır. Orada Hazreti Musa ile Hazreti Hızır aleyhisselam arasında geçen hadiseler olarak tefsirlerde yani Kur'an-ı Kerim'i izah edenlerde tarafından ifade edilen e, bir takım hususlar vardır. Kehif suresinde. Ha, merak edenler oraya bakabilirler. Kehip suresinin 60. ayeti cellesi. Ben burada vakti de dikkate alarak size bir ayeti celileden hulaseten söyleyeceğim. Ondan sonra hadisi şerifte ne var bu mevzuda, peygamberimiz ne buyurmuş onu ifade edeceğim. Ve bunun yanında da e, hem alim ve hem de evliyadan olarak bilinen, kabul edilen ve hiç şeksiz şüphesiz İkinci bin yılın müceddidi olan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bir izahatını bahsedip konuşmama nihayet vereceğim. Ee, i̇nşallah vaktimiz içerisinde bunları ifade ederim. Bir, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ha, cemaatiyle, o günkü ümmetiyle arasında geçen bir hadiseden yani yapmış olduğu bir konuşma üzerine cemaatin, halkın Hazreti Musa'ya çok büyük bir hayranlık, bir yakınlık göstermesi, sen ne büyük efendim alim, bilgi sahibisin demesi karşılığında Hazreti Musa'nın Ya Rabbi bana bu kadar peygamberlik lütfettin ilim ihsan ettin, Tevrat verdin öyle mi? Ha? Acaba yeryüzünde, yeryüzünde bana vermeyip de kendisine daha farklı bir ilim verdiğin kul var mı? diye bir arzusu bir suali üzerine Cenab-ı Hak da evet vardır diyor. O zaman Hz. Musa, Yarabbi ben o daha benim bilmediğimi bilen zatla müşerref olabilir. Onu bulabilir miyim? Bulursun diyor Cenab-ı Hak. Bulursun peki bunun alameti ne olur zembiline tuzlanmış ölü bir balık al yola çık yola çık balık nerede canlanırsa işte aradığın zat oradadır diyor hakikaten Hazreti Musa yanına Yuşa İbni Nun isminde akrabası genç ki bunlar hep Ayet-i Celle de ifade eder işte bakınız estağfirullah Habibim şunu hatırla Hani ve izgale Musa li fetahu Hazreti Musa genç hizmetçisine dedi. Ne dedi? La ebrahu hatta ebluğa mecma'al bahreyni ev emziya hukuba. Yanındaki gence dedi ki ben iki denizin birleştiği yere kadar gideceğim hatta belki de daha çok ilerlere gideceğim dedi. Böylece yola çıktı. iki denizin birleştiği noktaya kadar hain edilen onlarca bilinen yere kadar geldi. Orada bir Hazreti Musa dinlenirken dinlenirken yanındaki gençle durumu gör, vaziyeti görüyor. Gözünün önünde zembillerindeki balık canlanıp denize doğru acayip bir şekilde gidiyor. Ve ondan sonra ben diyor bunu Hazreti Musa'ya biraz sonra anlatırım uyandığı zaman. Biraz sonra Hazreti Musa kalkar ve haydi yürüyelim diye yanındaki genç de Hazreti Yuşa da unutur ve ondan sonra kalkıp biraz ilerledikten sonra Hazreti Musa yemek yemek ister bunun üzerine der ki arkadaşı ya Musa bak diyor bak ne oldu zembildeki balık hani o dinlendiğin yerde beraber oturduğumuz yerde denize doğru acayip şekilde gitti ben onu sana söylemek istiyordum fakat unuttum çok özür diliyorum bunu bana unutturan şeytandan başka bir şey değildir diye özür dilemeye başlıyor Hz. Musa da sert bir zattır sert bir zaçlı onun için yanında öyle insanlar pek kolay rahat hareket edemezler özür dilediği zaman ne diyor Hazreti Musa? Diyor ki özür dilemeye lüzum yok. İşte benim aradığım yer orasıdır diyor. Ve geri dönüp geldikleri zaman bakın Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Buyurur ki fevecedâ abden min ibadina bizim kullarımızdan bir kulu dönüp geldikleri yerde buldular. Bizim kulumuzdan bir kul buldular. Evet okul ateynahu rahmeten bin indina. Biz ona indimizden kendi yanımızdan rahmet verdik diyor Cenab-ı Hak. Okulumuza kendi indimizden rahmet verdik. Nedir bu rahmet? Bu rahmetin derecesi nedir? Ha bu rahmetin ne olduğunu hadis-i şeriften anlıyoruz. Peygamberimiz Hazreti Hızır'ın nebi olduğundan bahsediyor. Ha Demek ki buradaki rahmetten maksat nebilik, nübüvvettir. Onun nebi olduğunu nereden anlıyoruz? Bir gün Hz. Mus şey, Musa'nın devrinde Beni İsrail çarşısında Hızır aleyhisselam yaşlı bir adam şeklinde dolaşıyor. Dolaşırken bir mükatep, mükatep demek Efendisi ile anlaşmış şu kadar para vereceksin seni hürriyetine kavuşturacağım dedi köle. Bu adama zekat verilir, sadaka verilir, her türlü yardım yapılır ki hürriyetine kavuşsun. Hatta onun bu şekilde dilenmesi de caizdir. Çünkü hürriyetine kavuşacak. Efendisiyle anlaştığı paraya parayı bulup götürecek ve hürriyetine kavuşacak. Hızır aleyhisselamı çarşıda görür der ki Allah rızası için bana yardım er Evet ben efendime bu parayı götüreceğim hürriyetime kavuşmak kavuşacağım Bana yardım etti. Şimdi Hızır Aleyhisselam ona yardım edecek ama li hikmetin bir şey yok Şöyle bakar üstüne başına der ki iyi de sen güzel şey istiyorsun ama benim sana yapacak yardımım yok diyor. Param yok. O zaman köle diyor ki, ama diyor ben sende öyle bir sima görüyorum ki bu simada bir asalet var. Bir sahavet var. Ben diyor böyle bir simanın sahibinin yardım edeceğini ümit ediyorum. Allah rızası için bana yardım et diyor. Hızır aleyhisselam diyor ki Allah rızası için diyorsun ve hakkımda bu kadar da hüznü zannın var. Sana verecek bir şeyim yok ama bak sana bir yol göstereyim diyor. Nedir yol? Şimdi benim elimden tut... Benim elimden tut, beni köle pazarına götür, orada köle diye sat, benim benim karşılığımda alacağım parayla işini gör, ben de Allah rızasına kavuşayım diyor. İşte Hızır Aleyhisselam bu. Ama bilmiyor, köle de bilmiyor. Olur mu? Olur, niye olmasın? Ben, ben razıyım diyor. Beni al, götür ve köle pazarında sat. Alıyor, götürüyor. Diyor ki bu köleyi satıyorum satıyorum. Ne istiyorsun? 400 dirhem. 400 dirhem verecek. Köle kendisi azat olacak. Peki Derhal oradan birisi çıkıyor. Yaşlı olmasına rağmen 400 dirhem veriyor ve alıyor. Evine götürüyor. Götürüyor diyor ki otur şurada oturuyor. Ondan sonra Hızır Aleyhisselam al satın alan efendiye diyor ki bana bir iş ver diyor. Bir iş yapayım. Sen beni mutlaka benden bir hizmet bekleyerek aldın. Ben sana acıdım aldım diyor. Sen yaşlı bir adamsın. Yarın biri merhametsizin eline düşersin. Sana şu olur bu olur diye. Ben bu niyetle seni aldım. Yok bana da bir iş ver diyor. ve Madem çok istiyorsun. Şuradaki taşları şuraya taşı diyor. Hem de kendini yorma. E birkaç ne kadar alırsan o kadar. Ve efendi başka bir işle meşgul. Aradan bir kısa bir zaman geçiyor. Bir de bakıyor ki. Şuradan şuraya taşı dediği taşların hepsini taşımış. O zaman diyor ki Allah Allah bu yaşlı görüyorum ben bunu ama bu yaşlıyı bırak. Böyle gencin filan yapabileceği iş değil bunlar. Diyor ki sen nesin diyor. İşte ben bir insanım. Gördüğün gibi evet böyle hizmet ediyorum. Bunun üzerine efendi diyor ki bak sen hizmeti bırak şimdi. Ben sefere çıkacağım sende de bir asalet görüyorum sadakat görüyorum böyle hile hüda yapacak bir halin yok simana aksetmiş bu iyilik evet ben seni evime benden ben gelinceye kadar vekil tayin ediyorum evimi ocağımı çoluğumu çocuğumu gözeteceksin e ama bana bir de iş ver de onu da yapayım diyor. işe lüzum yok hayır olmaz diyor peki ben bir ev yapmak istiyorum şu planda şu şekilde ana kerpiç kes kesebildiğin kadar diyor kerpiç yap ve işe yine gidiyor sefere bir müddet sonra geri döndüğü zaman bakıyor ki hem evinde ocağında hiçbir hile bir zarar yok gayet edepli bir şekilde hizmet yapılmış hem de istediği gibi de ev yapılmış o zaman diyor ki sen nesin diyor hem eve en küçük bir hilen yok... ...hüd'an yok... ...efendim doğru bir adamsın... ...hem de düşündüğüm gibi aynen ev yapıyorsun... ...bu nasıl olur... Ben, ben. ...hayır diyor... ...Allah rızası için söyle... ...Allah için söyle... ...sen nesin diyor... ...Hızır Aleyhisselam Allah için deyince... ...doğrudan başka... ...efendim sırrı da olsa açıklayacak... ...çünkü Allah için diyor... ...o zaman deyince... Madem Allah için diyorsun ben o zaman Allah için yapamayacağım, açıklayamayacağım hiçbir şey yok. Sen Hızır aleyhisselam diye birini duydun mu diyor. Duymaz olur muyum ya Nebiyyallah diyor. Peygamberimizin hadisi şerifi aynen böyle. Duymaz olur muyum ya nebiyallah Ha işte ben oyum diyor. Ve nebiliği bu şekilde ifade ediliyor. Ondan sonra özür dilemeye başlıyor Sena zahmet verdiğim için şu oldu işte bütün malım mülküm burada dilediğin kadar al diyor ben senin malını mülkünü almam almam. yalnız senden bir arzum var istersen beni bundan sonra hizmetinde kullan. zaten kullanır mıyım ya yani Nebi Allah diyor kullanır mıyım sen hürsün dilediğin gibi hareket edebilirsin o zaman elini kaldırıyor Hızır Aleyhisselam kendi rızası için beni köleliğe kabul eden ve yine kendi rızası için kölelikten azat ettiren Rabbim sana hamdü senalar olsun diyor. Ve o devirde böylece görüldüğü nebi olduğu bu hadisi şerifle ortaya çıkıyor. Peki bütün nebiler vefat etmiştir bu alemden veyahut da kaldırılmıştır. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam şimdi devam ediyor mu etmiyor mu? Bu hususta biraz önce söylediğim gibi bakın ayet-i celile varlığından bahsediyor. Biz ona diyor, ona kendi indimizden rahmet verdik. Bunun nebilik olduğunu hadis-i şerifle anlıyoruz. Dahası var ve allemnahu min ledünna ilmen. Biz ona ledünni ilmi öğrettik diyor Hazreti Allah. Yani okumadan vehbi derler buna kendimizden verdiğimiz ilim verdik ona kendimizden böyle bir ilim de verdik diyor şimdi peki böyle bir hem nebi ve hem de farklı bir ilim sahibi olan zat şimdi yaşıyor mu yaşamıyor mu bu mevzuda da en güzel ve en doğru izahı İmam-ı Rabbani Hazretleri yapmıştır İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubat isminde bir eseri vardır mektubatta aynen şunu anlatır. Bana diyor i̇mam Rabbani Hazretleri Hızır Aleyhisselam'la alakalı çok sualler soruldu. Ama ben buna cevap vermedim. Vermedim. Bekliyordum. Rabbim bu hususta bana ne gösterecek diye bekliyordum. Bir sabah namazdan sonra talebelerimle beraber otururken artık sohbet ediyor veya zikir yapıyor veya ders okutuyor. Talebelerle beraber otururken bir de baktım ki meclise Hızır Aleyhisselamla Hazreti İlyas geldiler diyor. Geldiler. Ve ben o zaman Hızır Aleyhisselama sordum. Sen nesin? Ne yapıyorsun? Efendim ne yapıyorsun?" diye sorduğum zaman bana şunu anlattı diyor. İmam Rabbani Hazretleri ben, ben, ruhani hayat yaşıyorum. Ruhani, bakınız cismani değil. Bir insanın bir cesedi var, buna cismani denir. Bir de ruhani, gözle görülüp elle tutulmayan bir durum. Ruhani. Bunun ikisi birleştiği zaman insana hayatı cismani ile hay denir. denir. Şimdi biraz sonra bunun ne keyfiyet ifade ettiğini arz edeceğim ben diyor ruhani hayat yaşarım Rabbim benim ruhuma öyle bir selahiyet vermiştir ki istediğim şekle girerim istediğim şekilde görünürüm görünürüm taattüt edebilirim orada orada görünebilirim bunun üzerine İmam Rabbani Hazretleri de diyor ki peki göründüğüm zaman ibadet yapınca namazı hangi mezhep üzere kılarsın öyle mi Şafii, Hanefi, Hanbeli, Maliki. Tabi Şafii mezhebi üzere namaz kıldığı da görülmüştür kendisinin aynı zamanda. Onun üzerine kıldı. Bunun üzerine e, Hızır Aleyhisselam şöyle diyor. Ben namaz kılmakla mükellef değilim. Namaz kılar görünürüm diyor. Beni öyle görürsünüz. Ama namaz kılmakla mükellef değilim. Ha şimdi ruh ile ceset arasındaki durumun keyfiyetini arz edeceğim dedim. Biraz önce muhterem müminler ibadet ile mükellef olan ruh ile ceset beraber olduğu zamandır. Birbirinden ayrıldığı zaman yalnız ruh da ibadetle mükellef değildir. Yalnız cesetle ibadetle mükellef değildir. Şimdi bakınız bizim ruhumuzla cesedimiz beraber. Biz namazla mükellef miyiz? Evet. Oruçla mükellef miyiz? Evet. Cenab-ı Hak gecinden versin imanı kamil nasip etsin hepimize. Bir gün gelece, vücutla, cesetle ruh birbirinden ayrılacak. Mevla'nın murad ettiği şekilde ceset alınacak, teneşirde yıkanacak, kefenlenecek, tabuta konulup caminin önüne getirilip musallaya koyacaklar. Ezan okunacak kabutta musallada bulunan ceset var o ceset ezan okununca namaz kılmakla mükellef mi? yok e ama aynı adam açsan herkes tanır bilenler ahmet veya mehmet namazla mükellef değil neden? ruh onunla beraber değil de onun için peki ondan ayrılan ruh alemi berzaha yükseliyor orada o ruh ibadetle meşgu şey, memur mu? Hayır, o da memur değil. O da memur değil. Onun için ibadetle memuriyet, ruh ile ceset beraber olduğu zamandır. Ayrıldığı zaman, demek ki ibadetle mükellef değil. Hızır aleyhisselam da bunu diyor. Ben cesetten ayrılmış bir ruhum. Ruhani hayat yaşıyorum. Onun için ibadetle mükellef değilim. İbadeti yapar görünürüm diyor ibadeti yapar görünürüm. Beni görenler böyledir. Cenab-ı Hak bizim ruhumuza diyor, bir selahiyet vermiştir. Onu Cenab-ı Hakk'ın izniyle o selahiyeti kullanıyoruz. Ama ibadetle mükellef değilim diyor. İmam Rabbani Hazretleri bunun üzerine şöyle devam eder. Bana da dua et demek içimden geçti diyor. Bana da dua et demek içimden geçti o zaman diyor Hızır Aleyhisselam bana hayranlıkla baktı ve şöyle dedi diyor. İnayeti Hakk'a masar olmuş bir zata biz ne yapabiliriz ki dedi diyor. Evet. i̇mam Rabbani Hazretleri de budur. Bakınız. İna Allah Zülcelal'ın inayetine, yardımına, Efendim masar olan bir zatı Mevla sizi almış yüz yüceltmiş demek istiyor. Öyle mi? Mevla sizi almış ve yüceltmiş. Onun için inayeti Hakk'a masar olmuş bir zata biz ne yapabiliriz ki dedi. İllas aleyhisselam da hiç konuşmadı. Ondan sonra meclisimizden ayrıldılar diyor. Ve mektubun devamında bazı sırlar açıklar. Neden? Neden efendim? Şafii mezhebinin e, mezhebine göre amel eder, göründüğünün hikmetini açıklar, onlar ayrı şeyler. Ha şimdi mi demek ki Hızır Aleyhisselam ne yapıyormuş? Ruhani hayat yaşıyormuş. Mübarek cesedi, her fani gibi onun da bu alemden ayrılmış. Devrinde, ruh mahal ceset yaşadığı devirde yaşamış. Öyle mi? Ondan sonra Cenab-ı Hak onun ruhaniyetine başka bir hayat vermiş bizim de bilmediğimiz nitekim evliyaullah'tan birçokları merati bir hayat beştir der. Merati bir hayat hamsetün der. Beştir. Hızır aleyhisselam ikinci mertebede bir hayat yaşamaktadır der. Ha o zaman şöyle dememiz doğrusu şudur. Hızır aleyhisselam hayatı cismani ile yaşamıyor. Vefat etmiştir. Hayatı cismanisi sona ermiştir. Hızır aleyhisselam bizim bildiğimiz manada vefat etme şekliyle vefat etmemiştir. Onun ruhani hayatı devam etmektedir. Öyle mi? Cismani hayatı sona ermiş, ruhani hayatı devam etmektedir. Musa aleyhisselam ile arasında hadiseler olmuş... Hadiseler. Bilhassa üç mesele üzerinde durmuşlardır. Üç, bir, gemiye binmişlerdir. Gemi sahipleri Hızır Aleyhisselam'ı tanıdığı için onlara itibar etmiş, para almamış. Bunu görünce Hazreti Musa bunlara nasıl bir iyilik etsek, bize böyle iyilik ettiler diye minnettar olmuş. Hızır Aleyhisselam gemiyi delmiş, bunun üzerine Hazreti Musa, Olmadı bu yaptığın iyi değildir. Bu adamlara minnet borçlusuyuz. Halbuki gemilerini deldin demiş. Bak bir ihtilaf var. Sonra gemiden inmişler. Yürürken orada oynayan çocukları görmüşler. O çocuklardan birisini tutmuş başını koparıp onu öldürmüş. Hazreti Musa demiş ki haksız yere bir cana kıydın. Bu çok büyük bir hatadır. Bunu nasıl yaparsın demiş. Bakın burada da bir ihtilaf var. Ondan sonra bir köye gitmişler. O köyde misafir olmak istemişler. Çok da acıkmış Hazreti Musa. Köylüler bunlara sahip çıkmamışlardır. Efendim, Ve köylüler bunlara sahip çıkmayınca hatta me, Medine-i Münevvere'de peygamberimiz hayattayken ayeti celil'e bakınız Kur'an-ı Kerim'de böyle gelmiştir köylüler öyle mi onlardan şey yapmış yüz çevirmiş bunun üzerine Hazreti Musa gadaplanmış bu köylüler ne kadar nankör insanlar nasıl olur da misafire ikramda bulunmazlar diye böyle gazaplı haldeyken Hızır Aleyhisselam oradaki duvarı görmüş düzeltmiş bu defa Hazreti Musa mübarek hikmetli hikmetin ...eğer demiş bu duvarı düzeltmek üzere... ...bir ücret alsaydık karnımızı doyururduk... ...demiş... ...Hazreti Hızır da bak gördün mü anlaşamadık... ...burada bu iş bitti... ...şimdi açıklayayım demiş... ...o bindiğimiz gemi var ya... ...ona benim kötülük yaptığımı zannediyorsun... ...biraz ileride... ...zalim bir hükümdar var... ...her geçen gemiyi al, ellerinden alıyor... ...gemiyi deldim ki... ...ayıplı hale geldi... O zalim hükümdar görecek bu gemi çürük birisi bunu almayayım diyecek gemi bize iyilik edenlerin elinde kalacak ne diyorsun demiş çok isabetli demiş Hazreti Musa ha bak gördün mü isabetli yapmışım çocuk öldürdük o çocuğu anne babasına çocuk büyüdüğü zaman isyan ettirecek zarar verecekti onun için çocuğu daha böyle bir şeyle mükellef olmadan evvel ruhunu, kaderini şey yaptık. Ne ömrünü tamamlattık. Mevla böyle muradetti. etti. Onun için de Cenab-ı Hak anne ve babasına hayırlı evlat verdi. Çocuk ne anne babayı isyan ettirdi ne de, ne de kendisi bülü uçağına ermediği için ilerideki sırrı kaderden dolayı mesul olmayacak. Ne dersin? O da gayet iyi diyor. Misafir almayan köylüler ise onlar evet kötü insanlar ama o köyde dedeleri babaları iyi olan iki çocuk var yetim. O dedemin babanın bıraktığı hazine duvarın altında. Duvar yıkılsaydı o bizi misafir etmeyenler o hazineye konacaklar idi. Duvarı düzelttim ki çocuklar büyüyecek, ondan sonra o hazinelerini elde edecekler. Bize ikramda bulunmayan köylü o ez hazineyi bulamayacak. Nasıl? Hepsini doğru yapmış mıyım? Hepsi doğru diyor. Bakın burada durum şudur. Hazreti Musa zahiri ilmi temsil eder. Hz. Hızır Evliyaullah'ın temsil ettiği ilmiyle dünniyi, maneviyatı temsil eder. Birbirleriyle oturup anlaştıkları zaman kavga yok. Çünkü Hazreti Musa da Hızır Aleyhisselam'ın ilminden istifade etti. Yani ilm ile o da öğrendi. O zaman kavga bitiyor. Kavga bitiyor. Ama sadece gıylu gal dediğimiz kitap ilmiyle kaldığınız zaman ilmiyle ile esrarını anlamayan ona düşman oluyor. Bugün de bizim gördüğümüz bu alim dediğimiz insanlar arasındaki Evliya ile olan ihtilaf buradan kaynaklanır. Eğer o alimiz diyenlere velayetin ne demek olduğunu ve sırları anlatılabilse bu ihtilaflardan hiçbir şey kalmayacaktır. Muhterem müminler işte ezan Muhammedî Muhammedi okundu. Bu mevzuda en doğru ilim ayet-i celil'e hadis-i şerifler hem veli ve hem de alim olan İmam Rabbani Hazretlerinin izahı. Şöyle dua edelim. Rabbim bize doğruları, hakkı, hak olarak öğrenip hakkın icabına göre amel etmeyi nasibi müyesseri. Rabbim bize batıl ve yanlışlıkları yanlış olarak öğrenip yanlışlardan da batıllardan da iştinab edip kaçınmayı nasip eyle Allah. Duyduklarımızla, öğrendiklerimizle Rıza-i şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibimi eser eyle Lillahil fatih.